17. Bölüm Beni ayağa kaldırıp serçe çekiştirerek peşleri sıra sürüklemeye koyuldular. Ardından kollarımın altından tutup kaldırdıkları gibi metal cili zemine fırlattılar. Bir kapı çarparak kapandı. Görünüşe bakılırsa bir aracın arka tarafındaydım. Kafama geçirdikleri başlıktan hiçbir şey göremiyordum. Hatta başlığın altında nefes almakta bile zorlanıyordum. Betona çarptığım için çenem ağrıyordu. Ve bir kez daha bağlanmış olan bileklerim artık sürtülmekten aşılmıştı. Büyük, çok silindirli bir motor tekleyerek çalıştı. Emma'nın bir şey söylediğini duydum. Ama sonra tetikçilerden biri kes sesini diye havladı. Ve aynı anda bir de tokat patlattı. Ortama sessizlik çökerken göğsümün öfkeyle dolduğunu hissettim. Araç sarsılarak harekete geçti. Kimse konuşmuyordu. Bizler kaderimizin kendini gözler önüne sermesini beklerken iki şey kafama denk etti. Bu tetikçiler New York'taki herkesin ödünü patlatan yegane kişi olan Neo için çalışıyor olmalıydı. Ve spor çantamı kaybetmiştim. Eybin operasyon günlüğünün de içinde bulunduğu spor çantamı. O günlük büyük babamın toprağın altındaki gizli sığınağında kilit altına tutmaya zahmet ettiği tek şeydi. Hassas bilgilerle doluydu. Gölge avcılığı yaparak geçirdiği yılların ayrıntılı kayıtlarını içeriyordu. Ve ben onun izini kaybetmiştim. Frank'in mekanına girerken spor çantam hala yanımdaydı. Öğretmen orasıyla terk edilmiş tiyatro arasında bir yerlerde çantamı benden almış olmalıydı. Acaba içine bakmış mıydı? Elindekinin ne olduğunu farkında mıydı? Daha da kötüsü onu çöpe atarsa ya da okumaya kalkışırsa ne olurdu? Tabi bunların hiçbirinin şu anda önemi yoktu. Eğer bunlar gerçekten Leo'nun adamlarıysa ve Leo da herkesin düşündüğü kadar korkunç bir adamsa ertesi sabaha sağ çıkamayabilirdim. Sürücü sertçe frenlere asıldı. Tam metal zeminde kaymaya başlamıştım ki titikçilerden biri beni ensemden yakaladı. Araç durdu ve kapıların açıldığını duydum. Yaka paça arabadan indirildik. Sürüklenerek bir sürü binaya sokulduk. Ve önce bir koridordan sonra da bir döngü girişinden geçtik. Geçişimiz o kadar yumuşak olmuştu ki az kalsın bir döngüye girdiğimizi anlamayacaktım. Derken tekrar dışarı çıkarıldık. Fakat artık hem muhit hem de çevremizden yükselen sesler değişmişti. Hava soğuktu ve hareketliydi. Daha eski bir çağdım adım atmıştık. İnsanların ayakkabılarının kaldırımda çıkardığı sesler farklıydı. Daha sertti. Çünkü kimsenin spor ayakkabı giydiği yoktu. Her yerde arabalar vardı. Ama motorlardan yükselen ses daha hırıltılı, kornalar daha gırtlaksı, egzozlar daha dumanlıydı. Ben engebeli kaldırımda iki kez tökezleyince kolumu tutan adam aptalca bir şey yapmamam için beni uyardıktan sonra kafamdaki başlığı çekip çıkardı. Ve yürümeye devam edeyim diye arkamdan itekledi. Ani ve parlak gün ışığı karşısında gözlerimi kırpıştırarak karşımdaki manzarayı kavramaya ve nerede olduğumuzu çözmeye çalıştım. Hayatımın daha sonra oradan hızlıca kaçmama bağlı olabileceğini biliyordum. 20. yüzyılın ilk yarısında New York'ta bir yerlerdeydik. Tahminime göre 1930'larda ya da 40'lardaydık. Eski arabaların ve otobüslerin hangi döneme ait olduğu şüphe götürmezdi ve tüm erkekler takım elbise giyiyor. Şapka takıyordu. Bizi tutsak eden adamlar burada kusursuz bir şekilde halkın arasına karışıyordu. Başlığımı çıkarmayı sorun etmemişlerdi. Çünkü artık nerede olduğumu görürüm diye endişe etmek zorunda değillerdi. Büyük olasılıkla buranın kontrolü onların elindeydi. Bu döngüde imdat istemek hiçbir işime yaramayacaktı. Çünkü tetikçiler kendilerine sorun çıkaran sıradanları öldürmekten çekinmezdi. Olay çıkarmamak için... İzlemeye zahmet ettikleri tek şey kollarının altındaki gazetelerin arasına sıkıştırdıkları makineli tüfekleriydi. Sokağın aşağısına doğru yürüdük. Kimse bizi fark etmişe benzemiyordu. Bu New Yorkluların genel tavrımıydı mıydı yoksa buradaki insanlar canlarını korumak uğruna Leon'un adamlarını görmezden gelmeyi öğrenmişti bilmiyordum. Arkadaşlarımın orada olup olmadığını görmek için arkama bakmayı denedim. Ama bu bana kafamın arkasına yediğim tokattan başka bir şey kazandırmadı. Bizi tutsak alanlardan önümde ve iki yanımda yürüyenleri görebiliyordum. Ve arka tarafta bir yerlerde Doc Face ile Brek'in alçak sesle konuşmakta olduklarını duyabiliyordum. Bir ara sokağa döndük. yükleme rampasını tırmandık, iş durumları içindeki çok sayıda adımı geçtik ve karanlık bir depoya girdik. Leo bekliyor diye homurdandı işçilerden biri. Bizimle göz teması kurmaktan kaçınan, geçebilmemiz için sırtlarını duvara yapıştıran şeflerin ve garsonların vızır vızır çalıştığı bir mutfaktan geçtik. Bir balı salonunu boylu boyunca harşınladık. Öyle vakti kasvetli görünen ama mekanın gediklilerini çoktan yarı yarıya doldurmuş olduğu lüks bir bara açtık ve en nihayetinde bir ofise girdik. Ofis büyük ve şıktı. İnce ince işlenmiş ahşap oymalarla ve altın dokunuşlarla süslenmişti. Odanın diğer ucunda ayna parlaklığındaki devasa bir masanın ardında bir adam oturmuş bizi bekliyordu. Adamın üzerinde siyah renkli ince çizgili kumaştan dikilmiş bir takım elbise, cırtlak renkli mor bir kravat ve kıyafetinin geri kalanına pek de uymayan krem rengi keçeden bir fötür şapka vardı. Yanında cenaze levazlama açısına benzeyen tepeden tırnağ siyahlara bürünmüş uzun boylu bir adam dikiliyordu. Beni ona doğru yürütürlerken masanın arkasındaki adamın gözleri üzerimdeydi. Cildim sanki buzdan iğneler batırılıyormuş gibi karıncalandı. Adam bir mektup açacağıyla oynuyor, açacağının ucunu masanın üzerine duran yeşil keçeyle saplayıp çıkararak keçede küçük oyuklar açıyordu. Derken bakışları yakapaça yanıma getirilen Emma'ya, Milarda ve Brovin'e odaklandı. Nur aralarında değildi. Ona ne yaptıklarını düşünürken buz gibi bir dehşet dalgası bedenimi istila etti. O anda Virek, Angelika ve Virek'in iki dal kavuğu yanlarında birer tetikçiyle alelacele odaya daldılar. Dogface ortalıkta görünmüyordu. Anlaşılan kaçmayı başarmıştı. Leo seni görmek ne güzel uzun zaman olmuştu dedi Virek. Şapka takmıyor olmasına rağmen şapkasının ucuna dokunur gibi yaparak adamı selamlarken. Dal kavuklarının sesi çıkmıyordu. Angelika öne doğru eğildi. Merhaba Leo dedi. Bulutu ısturuplu bir boyuttaydı ve kıza sokulmuştu. Öyle ki o da korkudan sinmiş gibi görünüyordu. Leo mektup açacağının ucunu kıza doğrulttu. Burada yağmaya kalkmasan iyi edersin melek surat. Halıyı daha yeni temizlettim. Elbette efendim. Neyse. Leo mektup açacağını bu defa bize doğrulttu. Bunlar onlar mı? Bunlar onlar dedi Vürek. Köpek olan nerede? Kaçtı dedi uzun boylu adam. Yılanları anımsatan kaygan bir ses tonuyla. Leo mektup açacağını avucunun içinde iyice sıktı. Bu hiç iyi olmadı bil. İnsanlar suçlulara yumuşak davranmaya başladığımız fikrine kapılacaklar. Onu enseleyeceğiz Leo. Dediğini yapsan iyi edersin. Sonra Breck ve Angelica'ya baktı. Şimdi size gelirsek. Yasa dışı bir açık arttırmaya katıldığınızı duydum. Ah hayır öyle bir şey değildi dedi Breck. Buradaki tuhafları soruyorsan eliyle ile arkadaşlarımla bana işaret etti. Onları işe almaya çalışıyorduk. O bir iş fuarıydı. <gülüyor> i̇ş fuarıymış. Diyerek kıkırdadı Leo. Bunu ilk kez duyuyorum. Onları el altından satın almaya çalışmadığınızdan emin misin? Bedavaya size hizmet etmeleri için onları tehdit etmediğinizden ya da gözlerini korkutmaya çalışmadığınızdan. Hayır, hayır, hayır dedi Wreck. Asla öyle bir şey yapmayız dedi Angelika. Peki yabancıların ne yapmanız gerekiyordu diye sordu Leo. Onları sana getirmemiz gerekiyordu dedi Wreck. Aynen öyle. Frank önemli tipler olmadıklarını düşünmüş. Biz de o yüzden ''Frank'i akıl hastası tıfılın teki'' diye bağırdı Leo. Kimin önemli ya da kimin casus olduğuna karar vermek onun işi değil. Yabancıları bana getirirsiniz ve o kararı ben veririm. Anladınız mı? Evet Leo dediler hep bir ağızdan. Şimdi şu ışık yutan nerede? Salonda bekliyor dedi Leo'nun bir adındaki adamı. Jimmy ile Walker'ı da başına diktim. Güzel. Ona kaba davranmayın. Unutmayın. Önce arkadaş olmayı deneriz. Tamam Leo. Leo bize döndü. Ayaklarını masasından indirip oturduğu yerde doğruldu. Nereden geldiniz dedi. Kaliforniya's mensubusunuz değil mi? Meselen adamlarındansınız. Ben Florida'lıyım dedim. Biz de İngiltere'den geldik dedi Brovin. Sesi hırıltılıydı. Mesenin kim olduğunu ya da neyden bahsettiğinizi bilmiyoruz dedi Emma. Leo başıyla onayladı. Bakışlarını masasına indirdi. Garip bir şekilde uzun bir an boyunca sessiz kaldı. Sonra başını tekrar kaldırıp bize baktığında suratı öfkeden mosmor kesilmişti. Benim adım Leo Bornham. Ve bu kasabayı ben yönetirim. Bütün doğu de yakasını dedi Bill. Şöyle yapacağız. Ben soru soracağım, siz de doğru cevap vereceksiniz. Ben yalan söyleyebileceğiniz türden biri değilim. Ben zamanını boşa harcayabileceğiniz türden biri değilim. Bunun üzerine elini başının üstüne kaldırdı ve sert çindirerek mektup açacağının masasına sapladı. Odadaki herkes sıçradı. Suçlamaları oku bil, dedi Leo. Bil bir bloknotun sayfalarını çevirdi. Mülke izinsiz girmek, tutuklanmaya direnmek, temas kurulmamış bir tuhafı kaçırmak. Kimlikleri hakkında yalan söylemeyi de ekledi Leo. Tamam Leo, dedi Bill, bloknota bir şeyler karalayarak. Leo, yüksek sırtlı sandalyesinden kalktı, sandalyenin arkasından dolandı. Ve kollarını sandalyenin altın renkli çerçevesine dayadı. Hortlaklar ve gölge yaratıkları kasabayı terk edip işler açılmaya başladıktan sonra dedi, birilerinin bölgemizi ele geçirmeye kalkışmasının yalnızca an meselesi olduğunu biliyordum. Fakat şehrin eteklerindeki önemsiz döngülerden birine saldırarak işe başlayacaklarını düşünmüştüm. Missy Feynman'ın Panbenes'teki konfeksiyon mağazası ve Cüzborov'un Pocanos'taki batacanesi bunlardan biri olabilirdi. Fakat uzun yıllardır gördüğümüz en güçlü vahşilerin birinin peşinden gelmek ve bunu güpe gündüz arka bahçemizde yapmak, bunları söylerken doğrulmuştu ve öfke patlamasıyla tükürükler saçıyordu. Bu yalnızca pişkinlik değil, aynı zamanda bir hakaret. Kaliforniyos'un hep dediği gibi. Leo zayıftır. Leo uyuyor. Hadi elimizi kolumuzu sallayarak. Evine girip domuz kumbarasını çalalım. Çünkü bundan paçayı sıyırabiliriz. Açıkça görülüyor ki kızgınsınız dedi Milard Ve her ne kadar size karşı çıkarak sizi daha fazla sinirlendirmek istemesem de bizler olduğumuzu sandığınız kişiler değiliz. Leo sandalyesinin arkasından çıktı ve kimseye fark ettirmeden kaçıp gitmesin diye çizgili bir entare giydirdikleri Milard'ın önünde dikildi. Sen buralardan mısın? diye sordu Leo tek düze bir sesle. Hayır, diye yanıtladı Milard. O vahşiyi kaçırmaya mı çalışıyordunuz? Vahşi dediğiniz tam olarak nedir? Leo, Milard'ın midesine bir yumruk indirdi. Milard iki büklüm olup acıyla inledi. Kes şunu, diye bağırdı Emma. Bil, onlara kime vahşi dediğimizi söyle. Tuhaf olduğunu bilmeyen ve henüz herhangi bir tuhaf kılanına ya da çetesine katılmamış tuhaflara vahşi deriz dedi bil ezberden okurmuş gibi. Görünüşe bakılırsa vahşi henüz temas kurulmamış tuhaflara verilen isimlerden bir diğeriydi. Fakat daha aşağılayıcıydı. O tehlikede dedim. Ona yardım etmeye çalışıyorduk. Onu beş bölgeden çıkararak Leon'un sesi kulaklarına inanamıyor olmuş gibi çıkıyordu. Onu Londra'daki döngümüze getirecektik dedi Brovin. Orada sizler gibi insanlardan uzakta, güvende olacaktı. Leo'nun kaşları havaya kalktı. Londra! Gördün mü Bill? Vaziyet düşündüğümden de kötüymüş. Şimdi peşimizde Los Californios'tan başka bir de İngiliz tuhaflar var. O ne sizden biri ne de sizin malınız dedim. Bizimle gelmek onun tercihiydi. Leo yakısını düzeltti ve gelip önümde durdu. Tetikçisinin kolumu tutan eli iyice sıkılaştı. ''Dünyadan haberi olmayan cahilin teki misin yoksa cahil taklidi mi yapıyorsun bilmiyorum'' dedi usulca. ''Fakat önemi yok. Kanun kanundur ve bu toprakların her karışında aynı kanun geçerlidir. Işık yutan yerel halktan biridir ve onu buradan ayrılmaya kışkırtmak bir suçtur ve siz de suçunuzu itiraf ettiniz.'' Sizi ibret olsun diye cezalandırmaktan başka seçeneğim yok. Elini kaldırıp bana bir tokat attı. Her şey öyle hızlı olup bitmişti ki kendimi darbeye hazırlamaya fırsatım olmadı. Darbenin şoku ve gücün neredeyse beni yere serecekti. Bil şu acemileri ofisimden çıkar. Kim olduklarını öğren ve zor kullanmaktan da çekinme. Bu kadar nazik davrandığımız yeter. Emin olur Leo. Sürüklenerek dışarı çıkarıldığımız esnada Emma'nın suratını gördüm. O da benimkini gördü. İyi olacağız dedim yalnızca dudaklarımı oynatarak. Fakat Filaruda'daki evimden günler önce ayrıldığımızdan beri ilk kez kendimden pek o kadar emin değildim. Bu Leo ile ilk karşılaşmamdı ve sonuncusu da olmayacaktı. O hücrede ne kadar kaldığımı kesin olarak söyleyemem. Bana günler gibi geldi. Fakat muhtemelen 24 saatten daha kısaydı. Hücrede ne bir pencere, ne güneş ne de karyolayla tuvalet dışında herhangi bir mobilya vardı. Hücredeki tek ışık hiç sönmeyen çıplak bir ampülden geliyordu. Ve o şartlar altında, bilhassa da döngü mahmurluğundan mustarip olduğum için, her şeyden önce vücudum bile saatin kaç olduğunu bilmediğinden akıp giden zamanı kestirmek daha güç oluyordu. Bana kalay bir kasede biraz yiyecek ve yine kalay bir bardakta su verdiler. Birkaç saatte birbirleri beni sorgulamak için geliyordu. Bu kişi genellikle her defasında başka biri oluyordu. Başlangıçta nereden geldiğimi ve kimlerle çalıştığımı öğrenmek istediler. Kaliforniya'dan geldiğime ama onlara yalan söylediğime körü körüne inanmış gibiydiler. Kaliforniyos mensubu olduğumdan emindiler. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorlardı. İddialarını mümkün olan her şekilde reddetsem de apaçık Amerikalı olduğum için ve ben günümüzde yaşarken arkadaşlarım günümüze ait olmadığı için gerçek, yani İngiltere'den gelen bu tuhaflar bandosunun bir parçası olduğun gerçeği kulağa ihtimal dışı geliyordu. Onları ikna etmek çok güçtü. Hikayem onlar için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Gattacı bir rahatlıkla beni öldürmekten ve arkadaşlarımla birlikte işlediğimiz suçlara verilen, Türlü türlü korkunç cezadan bahsediyorlardı. Fakat beni dövmediler. Bana işkence etmediler. Sanırım bunun koridorun sonundaki adamla bir ilgisi vardı. Birkaç saatte bir beni hücremden çıkarıyor, başka bir penceresiz odaya götürüyor, orada beni kısa kesilmiş saçları ve yuvarlak çerçeveli küçük gözlüğüyle baykuşları andıran bir adamın önüne oturtuyorlardı. Adam sandalyesinde arkasına yaslanıp salatalık turşusu kemirerek, Tek kelime dahi etmeden uzun dakikalar boyunca bana bakıyordu. Kanımca zihnimi okumaya çalışıyordu. Salatalık turşusu adamın tekniklerinden biri miydi yoksa adam onların müptelası mıydı bilmiyorum. En nihayetinde kendisinden öğrenmesi istenilen şeyi öğrenmiş ya da arkadaşlarımdan birinin zihnine girmiş olacak ki sorgucularımın ses tonu birden değişiverdi. Artık Kaliforniya'dan gelmediğimi ve okyanusun diğer yakısından gelen bu tuhafların bir parçası olduğumu söylediğimde bana inanıyor gibi görünüyorlardı. Bunun ardından Avrupalı tuhaflar, Himbreynler ve Bayan Pregren hakkında sorular sormaya başladı. Himbreynlerin işgal ya da saldırı planı yaptığına ikna olmuş gibiydiler. Amerika'dan başka kaç tuhaf kaçırdığımızı öğrenmek istiyorlardı. Kaç vahşinin aklını çeldiğimizi, onlar hiç kimsenin aklını çelmediğimizi, başımıza buyruk hareket ettiğimizi, ve eylemlerimizden Yimbrainlerin haberi olmadığını söyledim. Ve Leo'ya söylediğim şeyi tekrar ettim. Henüz temas kurulmamış, tehlikedeki bir tuhaftan gelen imdat çağrısına yanıt vermiştik. Tek istediğimiz ona yardım etmekti. Ne tehlikesi? diye sordu sorgucum. Çene kemiği boyunca sakal bırakmış, tebeşir beyazı saçlı, iri yarı bir adamdı. Bunu onlarla paylaşmakta hiçbir sıkınca görmediğim için... Onlara nuru takip eden insanların eşkallerini verdim. Camları karartılmış SUV tipi araçlardan, şantinin üzerinde uçan helikopterden, peşimize takılan adamlardan ve Brovin'i bir tür yatıştırıcı okla vurmalarından bahsettim. Eğitimli bir adam değilim dedi sorgucum. Adım gibi bildiğim bir şey varsa o da düşmanlarımızdır. Neye benzediklerini, nasıl giyindiklerini, kahvaltıda ne yediklerini hatta annelerinin atlarını bilebilirim. Ve bu insanlar verdiğiniz eşkallerin biline bile uymuyor. Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum dedim. Gimbreen'lerin bu işle hiçbir ilgisi yok. Bayan Peregrin'in bu işle hiçbir ilgisi yok. O kız tehlikedeydi. Ve bizim de tek istediğimiz ona yardım etmekti. Sorgucum kahkahalara boğuldu. Tek istedikleri yardım etmekmiş. Öne eğilip suratını benimkine o kadar yaklaştırdı ki... Tenindeki mentol ve tel karışımı ekşimsiz koku burnuma çalındı. Bir keresinde bir yınbriyin görmüştüm. Şenekte de. Yirmi kadar çocukla ormanda yaşayan yaşlı bir kadındı. Çocuklar ördek yavruları misali peşinden ayrılmazdı. Aynı yatakta uyurlardı. Helaya bile kadınla birlikte giderlerdi. Başını iki yana salladı. Bu dünyada hiç kimsenin tek istediği yardım etmek değildir. Ve Yimprinlerin vesayeti altındaki hiç kimse kendi başına büyük hareket edemez. Bu söyledikleri karşısında hem biraz üzülmüştüm hem de gururum incinmişti. Büyük babam yaptı. Bunu neden sır olarak saklayacaktım ki? Yimprinlerin onlara karşı hanede bulunacağına inanmalarına izin veremezdim. Bunun ne tür sonuçlar doğuracağını kim bilebilirdi? Gölgelerle savaşan ve tehlikeli tuhaflara yardım eden bir ekibin başındaydı. İnsanlar onu kendi olarak tanırlardı. Sorgucum artık gülmüyordu. Söylediğim her şeyi küçük bir bloknota yazıyordu. Bu yılın başlarında öldü diye devam ettim ve işini devralmamı istedi. En azından ben öyle istediğini sanıyorum. Bu görevi onun ortaklarından birinden aldık. Sorgucum kafasını bloknottan kaldırdı. Kendinin ortaklarından birinin hala hayatta olduğunu mu söylüyorsun? Bana bakma şekli içimi ürpertti. İşte o anda bir hata yaptığımı anladım. Hayır dedim kafası karışmış numarası yaparak. Biz görevi bir makineden aldık diye yalan söyledim. Hani şu telex tipi yazıcılar var ya ben aletin yanına dikilirken sanki orada olduğumu biliyormuş gibi aniden emirler yazdırmaya başladı. Fakat ben emirlerin büyük babamın eski bir ortağından geldiğini farz ettim. H hakkında söylediklerimi gömmek istiyordum. Fakat artık çok geçti. Sorgucu bloknotunu kapattı. Çok yardımcı oldun dedi. Göz kırptı ve sandalyesini yere sürterek geri yetti. Niyetimiz kimsenin damarına basmak değildi dedim çobucak. Bölgeniz, kanunlar ya da o tip şeyler hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Anahtarlar kapının kilidinde döndü ve kapı açıldı. Sorgucu gülümsedi. İyi günler. 20 dakika sonra Leo'yu görmem için beni sürükleyerek hücremden çıkardılar. Odada ondan, beni tutan adamdan ve Leo'nun cenaze levazı matçısına benzeyen sağ kolu bilden başka kimse yoktu. Ben kapıdan girer girmez Leo dibimde bitti. Suratını benimkine yaklaştırdı. Büyük babam bir katildi. Bunu biliyorsun değil mi? Ne diyeceğimi bilmediğimden bir şey söylemedim. Zamanadan çıkmış olduğu ortadaydı. Gendi ya da ona her ne diyorsan. Onun adı Abraham Portman dedi musulca. Kaçırma, cinayet. O adam kafadan çatlaktı. Bana bak. Başımı yukarı kaldırarak bakışlarımı onunkilerle buluşturdum. Sen neyden bahsettiğini bilmiyorsun. Ah öyle mi dedi? Bil. Bana Gend hakkında dosyayı getir. Bil, bir dosya dolabının yanına gidip çekmeceleri talan etmeye koyuldu. O iyi bir adamdı dedim. Canavarlarla savaşırdı. İnsanları kurtardı. Evet, biz de aynen öyle düşünmüştük dedi Leo. Ta ki asıl canavarın kendisi olduğunu öğrenene kadar. İşte buldum Leo dedi Bil. Bil, elinde kahverengi bir dosya ile yanımıza döndü. Leo dosyayı aldı. Ve yapraklarını çevirmeye koyuldu. Bir sayfayı açtı ve suratındaki taş gibi ifade çatırdar gibi oldu. İşte burada dedi. Ve ardından acıyla yüzüne buruşturduğunu gördüm. Sertçe yanağıma bir tokat indirdi. Tökezledim. dedim. Kolumu tutan adam beni sertçe çekerek düşmeme mani oldu. Kafamın içi adeta karıncalanıyordu. O benim torunumdu dedi Leo. Şeker kamışı kadar tatlıydı. 8 yaşındaydı. Adı Agatha'ydı. Görebilmem için dosyayı çevirdi. Sayfanın kenarına üç tekerlekli bir bisiklete binen küçük bir kızın fotoğrafı iliştirilmişti. Midemin içinde kapkara bir korku fokurdamaya başladı. Onu kaçırmak için gecenin çökmesini beklediler. Gendi ve adamları. Hatta yanlarında bir gölge yaratığı bile vardı. Onlar için çalışıyordu. Agata'nın ikinci kattaki yatak odasının camını kırdı ve onu pencereden çıkardı. Agata'nın yatağına dek uzanan siyah izlere rastladık. O öyle bir şey yapmaz dedim. Büyük babam asla çocuk kaçırmazdı. Ama onu görenler var diye bağırdı Leo. Ama Agata'yı bir daha gören olmadı. Hem de hiç. Her yeri aradık. Bakmadığımız yer kalmadı. Anlayacağın ya onu o şeye yemetti ya da kendisi öldürdü. Eğer onu başka bir klana satmış olsaydı kulağıma gelirdi. Agatha serbest olsaydı muhakkak bana ulaşırdı. Olanlar için üzgünüm dedim. Ama sizi bunu yapanın olmadığını temin edebilirim. Suratıma bir tokat daha indirdi. Bu defa diğer yanağıma. O da bulanıklaştı ve kulağım çınlamaya başladı. Görüşüm tekrar netleştiğinde Leo pencereden dışarıdaki gri renkli akşam üstüne bakıyordu. Bu onunla ilişkilendirebileceğimiz yaklaşık on kaçırma vakasından yalnızca biri. On çocuk kaçırıldı ve bir daha asla görülmediler. O eli kanlı biri ama dileğine bakılırsa ölmüş. Bu da o kanın artık senin ellerine bulaştığı anlamına geliyor. İçki şişeleriyle dolu bir servis arabasının yanına gidip kendi kahverengi bir içkiden bir tek doldurdu ve kadehin içindekileri bir kere kafasına dikti. Şimdi. Büyük babanın hala hayatta olduğunu söylediğin şu ortağı nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. H hakkında dürüst olmaya karar verdim. Lafı bir kere ağzımdan kaçırmıştım. Ve onları H'e yönlendirecek herhangi bir bilgiye sahip olduğumda söylenemezdi. Nerede yaşadığını bile bilmiyordum. Leon'un tetikçisi beni ensemden yakaladığı ve parmaklarının gittikçe sıkılaştığını hissettim. Biliyorsun. Kızı ona götürüyordun. Hayır, bir döngüye götürüyordum. Ona değil. Hangi döngüye? Bilmiyorum diye yalan söyledim. Henüz söylememişti. Bil parmaklarını kütletti. Aptarolu yapıyor Leo. Seni kerizin teki olduğunu düşünüyor. Sorun değil dedi Leo. Onu bulacağız. Kimse şehrimde benden saklanamaz. Asıl bilmek istediğim. Onlara ne yaptığınız? Kurbanlarınızla. Hiçbir şey dedim. Kimseyi kurban ettiğimiz yok. Dostayı masanın üzerine bıraktığı yerden aldı. Bir sayfayı açtı ve suratıma tuttu. Büyük babanın kurtardığı çocuklardan bir diğeri. Onu iki hafta sonra bulduk. Sana kurtarılmış gibi görünüyor mu? Ha? Bu ölül belinin fotoğrafıydı. Küçük bir oğlanın. Fena halde sakatlanmıştı. Korkunç durumdaydı. Mideme bir yumruk indirdi. Acıyla inleyerek iki büklüm verdim. Bu hastalıklı bir aile işi mi? Öyle mi? Derken bir tekme ile kendimi yerde buldum. O nerede? Agatha nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum." demeye yeltenmiştim ki beni iki kere daha tekmeledi. Nefes alamıyordum. Yerler burnumdan akan kanlı sırılsıklam olmuştu. Ayağa kaldır şunu dedi Leo tiksintiyle. Lanet olsun. Şimdi halıyı tekrar temizletmem gerekecek. Beni iki kolumdan tutarak kaldırdılar. Ama bacaklarım ağırlığımı taşıyamayınca diz çöktüm. Gendiyi öldürecektim dedi Leo. O hasta ruhlu orospu çocuğunu kendi ellerimle öldürecektim. Kendi öldü Leo dedi Bill. Kendi öldü diye tekrarladı Leo. O halde seninle eğitilmek zorundayım ufaklık. Saat kaç? Neredeyse altı olmuş dedi Bil. Onu sabah öldürürüz. Herkese ibret olsun. Süvarileri davet et. Yanılıyorsun diye fısıldadım titrek bir sesle. Onun hakkında yanılıyorsun. Nasıl ölmek istersin ufaklık? Boğularak mı, Kurularak mı? Bunu sana kanıtlayabilirim. Herkisine birden ne dersin dedi Bil. Çok iyi fikir Bil. Biri onun için, diğeri de pek sevgili yaşlı büyük babası için. Şimdi çıkar şunu buradan. O gece ilk defa hücremdeki ışığı söndürdüler. Bedenimin yok olmasını dileyerek, düşüncelerimle boğuşarak loş karanlıkta acı içinde öylece uzandım. Arkadaşlarım için endişeleniyordum. Dövülmüş, işkenceye maruz kalmış ya da tehdit edilmiş olabilirler miydi? Nur içinde kaygılanıyor, ona yapmayı planladıkları şeylerden korkuyordum. Eğer en başında ona yardım etmeye kalkışmamış olsaydım, acaba daha iyi bir durumda olur muydu? Eşi dinleyip, bana söylediği zaman görevi yarada kesseydim. Evet, hemen hemen kesinlikle evet. Kendim için de endişelendiğimi itiraf etmeliyim. Oraya vardığımızdan beri Leon'un adamları tarafından tehdit ediliyordum. Fakat ilk defa beni öldüreceklerine dair söylediklerinde samimi gibiydiler. Leon'un artık bana ihtiyacı kalmamıştı. Benden bilgi almaya çalışmıyordu. Yalnızca can çekişmemi izlemek ister gibi görünüyordu. Peki ya büyük babam hakkındaki tüm bu deli zırvaları da neyin nesiydi? Bir an için bile olsa anlatılanların hiçbirinin gerçek olduğuna inanmamıştım. Kim inanılırdı ki? Hortlaklar, Leon'un klanının büyük babamı öldürmesi ve onların işini onların yerine görmesi umuduğuyla büyük babama komple kurmuş ve kaçırma olaylarıyla cinayetlerin suçlusu olarak Eyüp'e e öne sürmüş olabilirlerdi. Leon'un da altını çizdiği gibi. Büyük babamın bazı suç mahallelerinde tanınmış olmasını da hortlakların kılık değiştirmedeki ustalığına bağlıyordum. Bir hortlak onun gibi giyinmiş. Ya da canlı gibi görünen bir maske takmış olabilirdi. Derken hücremin kapısından aniden gümgüm güm sesleri yükseldi. Buraya kadardı. Benim için gelmişlerdi. Sabahı bile beklememişlerdi. Kapının üzerindeki sürgülü bölme kayarak açıldı. Portman, bu Leo'ydu. Şaşırmıştım. Ama sonra burada olması gayet anlamlı geldi. Tetiği kendisi çekmek istiyordu. Buraya gel. Karyoladan kalktım ve kapağın önünde durdum. Hortlaklar büyük babama komple kurdu dedim. Bunu söylememin nedeni bana inanacak olması değil. Aklımdakileri söylemeye ihtiyacım olmasıydı. Kapat o lanet olası çeneni. Kendini toparlamak için duraksadı. Bu hanımı tanıyor musun? Açık vaziyetteki kapaktan bana bir fotoğraf gösterdi. Bu beklenmedik viraj yüzünden öylesine sersemlemiştim ki tepki vermem biraz sürdü. Bu fotoğraf bu fotoğraf, saçları sarıya boyanmış, beyaz eldivenli, tüylü şapkalı bir primodonna'ya aitti. Elinde bir kutu durona vardı ve ona hitaben şarkı söylüyor gibi görünüyordu. Bu barona istedim. O anda beynim durmadığı için minnettar bir tavırla. Leo fotoğrafı indirdi. Beni bir an için çatık kaşlarının ardından süzdü. Onu okuyamıyordum. Bir testimi geçmiştim. Yoksa yanlış bir şey mi söylemiştim? Bazı telefon görüşmeleri yaptık dedi en nihayetinde. Ortakların bize bal evine uğradığınızı söyledi. Haliyle endişelendik ve canlı bıraktığınız kimse var mı diye bakmak için oradaki arkadaşlarımızı aradık. Tıpkı birer beyefendi ve hanımefendi olmanızın yanı sıra. Bir süredir müdahale etmeyi düşündüğüm bir işi hallettiğinizi duyunca çok şaşırdığını itiraf etmeliyim. Ağzım bir karış açık kalmıştı. İş mi? Bölgenin hakimi kendileriymiş gibi davranan o ahmak yol gerilaları yok mu? Bir süredir Florida'ya gidip onlara hadlerini bildirmek niyetindeydim. Beni zahmetten kurtardınız. Şey, sorun değil. Sesimin hala öldürülmeyi bekleyen birininki gibi değil de. Sakin ve kendi hakim birininki gibi çıkmasına gayret ediyorum. Leo kendi kendine kıkırdadı ve mahcup olmuş gibi bakışlarını yere indirdi. Benim gibi kodaman birinin turistik bir döngüyü neden bu kadar umursadığını merak ediyor olabilirsin. Aslında umurumda bile olmazdı. Tabii kız kardeşim orada yaşıyor olmasaydı. Barones mi? Asıl adı Donnadır. Oranın havasını pek seviyor. Başını iki yana salladı ve kendi kendine birkaç opera ders aldı ve diye homurdandı. Gitmeme izin mi vereceksin? Normal şartlarda kız kardeşimden duyacağım olumlu bir çift söz ancak ölüm cezanı hafifletmeye yarardı. Fakat ilginç yerlerde dostların var. Öyle mi? Sürgülü kapağı pat diye kapattı. Kilidin içinde bir anahtar döndü ve kapı açıldı. Artık aramızda hiçbir engel olmadan birbirimizden yalnızca birkaç adım uzakta duruyorduk. Sonra kenara çekildi ve uzun adımlarla koridordan bana doğru yürümekte olan bayan Pregri'ni gözler önüne serdi. Bir an için rüya gördüğümü sandım. Ama sonra konuştu. Jacob hemen çıkın oradan. Bana kızgındı ama endişenin verdiği ıstırap yüzünde öylesine yer etmiş. Ve gözleri rahatlamayla öylesine fal taşı misali açılmıştı ki ona doğru koştuğumda kollarını açacağını biliyordum. Ve yaptı da. Ona sıkıca sarıldım. Bayan Pirekirin, Bayan Pirekirin çok üzgünüm. Hafifçe sırtıma vurup beni alnımdan öptü. Özürlerinizi daha sonra saklayın Bay Portman. Leo'ya döndüm. Arkadaşlarım ne olacak? Yükleme rampasında sizi bekliyorlar. Peki ya Nur? Suratındaki ifade aniden hırçınlaştı. Şansını zorlama evlat ve sakın tekrar buraya geleyim deme. Dokunulmazlık kartını kazanmanı sağlayan şey kız kardeşime yardım etmen oldu. Ama o kartı yalnızca bir kez kazanırsın. Leon'un adamları koridorlardan, Leon'un kulübünden ve mutfaktan geçip yükleme rampasına varana dek bize eşlik etti. Şafağın çelimsiz ışığında Emma ile Browden'in bizi beklemekte olduğunu gördüm. Yanlarında da milyarda ait olduğunu bildiğim beyaz bir gömlekle gri pantolon duruyorduk. Hala tek parça halinde ve sağ salim olduklarını görünce bedenimi öyle bir rahatlama hissi kapladı ki adeta üşümüş gibi titredim. O ana dek umutlarımın neden söndüğünü fark etmemiştim. Ah kuşlar aşkına, kuşlara şükürler olsun diye şakadı bu Robin. Bayan Preglin'le birlikte yaklaştığımız görünce ellerini çırparak. İyi olduğunu söylemiştim dedi iler. Jake kendi başının çaresine bakabilir. İyi mi dedi Emma. Beni tepeden tırnağı süzmesiyle Beti'nin benzinin atması bir olmuştu. Sana ne yaptılar böyle? Bir süredir ayna karşısına geçmemiştim. Fakat kanayan burnumu ve diğer yaralarımı düşününce korkunç görünüyor olmalıydım. Emma bana sarıldı. Bir an için aramızda olanların hiçbir önemi kalmamıştı. Bir kere daha kollarımın arasında olması bana kendimi iyi hissettirdi. Fakat o esnada kollarını iyiden iyiye bana dolamasıyla çatlak kaburgalarım acıyla sızladı. Nefesimi tutup geriye çekildim. Kafamın patlamaya hazır bir balondan farksız olmasına rağmen onu iyi olduğuma ikna ettim. Enok nerede diye sordum. Arka bahçede dedi ilerleyip. Tanrı'ya şükürler olsun. O korkunç restorandan kaçmış dedi mi? Sonra evi arayıp olan biten her şeyi bayan Peregrin'e anlatmış. Onlar da izimizi buraya dek takip etmişler. Ona hayatlarımızı borçluyuz dedi Milar. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Arka bahçeye yapacağınız yolculuk sırasında son gelişmeleri birbirinizle paylaşabilirsiniz dedi Fransız aksanlı biri ve arkamı döndüğümde bayan Coco'nun başka birinin birininle birlikte çıkışın yanında dikildiğini gördüm üzerinde gümüş rengi dik yakalı elektrik mavisi bir elbise vardı ve yüzündeki ifade son derece donuktu. Neo ne de diğer yimprin bizi gördüklerine mutlu olduklarını ele verecek bir harekette bulundu. "Gelin, araba bekliyor." Leon'un adamları gözlerini ve silahlarını üzerimizden ayırmadan dışarı çıkmamızı izledi. Bir kez daha Nuru ve onu burada tutsak bırakıyor olduğumuz gerçeğini düşündüm. Bu konuda kendimi korkunç hissediyordum. Yalnızca görevimizde başarısızlığa uğramakla kalmamış, aynı zamanda onu kendi haline bırakmış olsaydık, karşılaşacağından çok daha beter bir kadere mahkum etmiştik. Yimbrinler bizi Palas Pandras yükleme rampasından indirip büyük bir aracı bindirdiler. Araç daha kapıları bile kapanmadan kaldırımdan uzaklaştı. Bayan Preglin dedim. Üzünü yalnızca profilden görebildiğim şekilde hafifçe döndü. Hiç konuşmasanız dedi. Daha iyi olur.